Kurtuluş'un Doğu Cephesi. Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gaziantep'lileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Hava sıcak, yola çıkıyor. Bozkırın yalanına güneşin sıcağını aldırmadan şeye ulaşıyor. Karaca cephesine ulaşıyor. Artık gücü tükenmiş, ter içinde kalmış. Akşamüstü oluyor. Türk komutan onu güzelce karşılıyor. İpek mendille terini siliyor. Mektubu veriyor. Cevabını alıyor. Kumandan diyor ki sana bu gece uyku yok diyor. Bu haber geri hemen ulaşmalı diyor. Komutanım diyor ben hiç hemen diyor yola çıkarım. Yıldızlar uyumadan ulaşırım diyor. Yolda Fransız devriye koluna rastlıyor. Gündüz savaş olmuş havada barut dumanı kokusu. Kurşunlar vızır vızır başının üstünden geçmeye başlıyor bunu fark ediyorlar. Bugün aramızda olmayan tanıkların seslerini ise TRT yapımı Milli Mücadele Son Tanıklar belgeselinden ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Antep'in Direnişi Bir Şehrin filmiyle Antep direnişinin ilk kıvılcımı Şehit Kamil belgesellerinden yararlanarak sizlerle paylaştık. Radyo 1'de dinlemekte olduğunuz Kurtuluşun Doğu Cephesi'ni sizler için TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımcılarından Devrim Yiğit hazırladı. Teknik yapımda Murat Özgür Batu ve Semih Suat Sarı görev aldı. Programın sunumunda görev alan ben Engin Ünsal haftaya aynı saatte Kurtuluşun Doğu Cephesi'nde yaşanan tarihe geçmiş kahramanlıkları paylaşmak üzere sizleri bekliyor olacağız. Kurtuluşun